بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستضات اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنات أبوء لك بنعمتك عليّ Abu Bi Zandi, la illa arkadaşlar, bu haftaki dersimizde inşallah müstehcen rivayet edilen peygamberimizin şu okumuş olduğum hadis-i şerifini hep beraber tanımaya çalışacağız Rabbim anlatana avniyle, inayetiyle muzahir olsun. Cehliyle, cehaletiyle anlatanı baş başa bırakmasın. Dinleyeni de hakkı güzelliğine uygun, güzelliğin içinde anlamayı, dinlemeyi ve söze, peygamberin sözü olarak kulak vermeyi, öylece dinlemeyi, anlamayı, anladıktan dinledikten sonra da yarın pratik hayata aktarmayı, amel etmeyi Rabbim cümlemize nasil ve mukadder kısım. O diliyle sahabenin tabiriyle ulemanın tarifiyle okumuş olduğumuz bu hadis Seyyidül İstavfar hadisidir. İmam Nerevi Peygamberimizin amellerini bir kitapta toplamış amelun yavn ve leyle diye ve Peygamberimizin bu duasının bu hadisinin adını Seyyidül İstavfar demiştir. İstavfaran Sayidi, İstavfaran Efendisi demiştir. Arkadaşlar bu istiğfar, bu dua müminin Allah'la münasebetinin beyanıdır. Müminin Allah'la hülluk akdenin beyanıdır. Ve Peygamberimiz bir hadislerinde günde yetmiş defa, başka bir hadislerinde günde yüz defa bu istiğfarı yapardı. Ve çevresindeki Müslümanlara da siz de böyle yapın diye tavsiye ederdi Allah Resulü. Biz de sabahleyin kalktığımızda, abdest aldığımızda, sabah namazını kıldığımızda, öğle yaklaştığında, öğle için abdest aldığımızda, öğle namazı kıldığımızda, ikindiyi kıldığımızda, akşamı kıldığımızda, yatsı namazını kıldığımızda ve nihayet istirahat maksadıyla yatağımıza çekildiğimizde hep bunu yapacağız, bunu diyeceğiz. Arkadaşlar, istifar nedir? Önce bunu bir tanıyalım. Af ve gufran Allah'ın iki ayrı sıfatıdır. Allah'u afurum, <gülüyor> gafurum. Af ve gufran Allah'ın iki ayrı sıfatıdır. Maalesef biz öyle bir hale gelmişiz ki Rabbimizi sıfatlarıyla tanıyamıyoruz. Filanların kaynakım olduğunu, filanların vali olduğunu biliyoruz. Sıfatlarıyla tanıyoruz. İşte filanların doktor olduğunu, vücutla ilgilendiğini, insanla ilgilendiğini Falanların baytar olduğunu, hayvanla ilgilendiğini biliyoruz. Sıfatından, vasıflarından tanıyoruz. Fakat üzülerek ifade edeyim ki biz sıfatlarıyla Rabbimizi tanımıyoruz, tanıyamıyoruz. Mesela Allah alimdir. Peki nedir alim? Ne demektir alim? Mesela Allah gafurdur. Peki ne demektir gafur? Allah kahhardır. Peki ne demektir Kahar? Allah evveldir. Ne demek evvel? Ne demek hay? Ne demek samet? Bütün bunları bilmiyoruz. Sıfatlarıyla Rabbimizi tanıma adına bir gayretin içinde değiliz. Arkadaşlar bizler Allah'ın ne sıfatının olduğunu o sıfatın tecellisiyle ancak bilebiliriz. Mesela Rabbimiz Halik'tır, Yaratıcı'dır. Rabbimizin bu sıfatı vardır. İşte mahlukat. Şu mahlukatı, Arkadaşlar gördüğümüz zaman biz Rabbimizin Halık sıfatının tecellisiyle anlayacağız demektir. Mesela Rabbimizin kelam sıfatı vardır. Allah yaratıcıdır. Aynı zamanda kelam sıfatına sahiptir. Allah konuşur. İşte Kur'an. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kelam sıfatının tecellisidir. Demek ki biz Rabbimizin hangi sıfata sahip olduğunu ancak o sıfatların tecellisiyle anlayacağız. Öyleyse nasıl bir Allah'a inandığımızı bilmek zorundayız. Rab mı o Allah? Benim günlük hayat programımı çizen mi? Rahman mı? Beni benden daha fazla düşünen mi? Benim iyiliğimi, hayrımı, menfaatimi, şerrimi benden daha fazla bilen mi? Alim mi? Hay mı? Yoksa işi bitmiş mi? Allah diri mi? Şu anda mahlukatla münasebet var mı? Yoksa Aristo'nun dediği gibi dünya yarattı da işi bitmiş mi Allah'ım? Dinlenmeyi mi çekildi? Arkadaşlar gelin Rabbimizi yakından bir tanıyalım. İnandığımız Allah'ımızı sıfatlarıyla yakından bir tanıyalım. Avak suçakları her evde konuşulanları aninle duyuyormuş demeye başlıyor. Elbette Allah bilinmezse bir kısımlar insanlar bir kısım varlıklar Allah yerine konacaktır avaks uşakları Allah yerine konacaktır. Halbuki habir olan ancak Allah'tır yahu. Her yerde, her zaman, her an ne konuşulduğunu bilen ancak Allah'tır. Allah sıfatlarıyla bilinmezse elbette birileri Allah yerine konacaktır. Birileri konuşmaya başlayacak. İşte arabamla falan yere gidiyordum, tekerleri kuma kattırdım, şarampola uçmak üzereyken tam uçuruma şöyle 5-10 santim kala bir ağaç geldi arabanın önüne, arabamı durdurdu. Filan zat ya da filan şeyh efendi hazretleri belli kazadan kurtarma adına arabanın önüne o ağacı gönderdi demeye başlayacaktır. Elbette Allah bilmezse birileri Allah yerine konacaktır. Halbuki biz ayet gelmeden biliyoruz ki vallahi culudus semavat vel göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın ordusudur. Ağaç Allah'ın ordusudur ancak Allah'ı dinler. Avacı gönderen Allah'tır. Su Allah'ın ordusudur. Eğer günün birinde suyu Allah bizim imdadımıza gönderdiyse bilelim ki su Allah'ın ordusudur, Allah göndermiştir. Rüzgar Allah'ın ordusudur, ateş Allah'ın ordusudur. Bazen de Allah Azrail'i gönderiverir. Azrail de Allah'ın ordusudur. O da Allah adına gelir. Allah bilinmezse birileri de kendisini Allah yerine koyacaktır. Halbuki kahhar olan ancak Allah'tır. Öyleyse arkadaşlar, Gelin Rabbimizin sıfatlarını bir tanıyalım. Rabbimizi sıfatlarıyla bir tanımaya çalışalım. Nasıl bir Allah'a inandığımızın farkına, şuuruna varalım. İstiğfar'da günah şartı yoktur. Önce dedim bir istiğfarı tanıyalım. Tevbe genellikle günahtan sonra gelir. Bir adam günah işler arkasından tevbe eder. İstiğfar genellikle ibaretten sonra gelir. Mesela bir namaz kıldınız arkadaşlar. Namazın akabinde estağfurullah diyeceksiniz. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam her namazın akabinde selam verince üç defa estağfurullah derdi. E peki ne yaptık ki biz namaz kıldık? Niye estağfurullah diyoruz? Günahmış dedik ki sanki. Ha demek ki istiğfarda günah şartı yoktur. İstiğfarda günah şartı yoktur. Çünkü arkadaşlar bunun manası şudur. Ya Rabbi şu kıldan namaz ben biliyorum ki sana layık bir namaz değildir. Bu namaz olmadı ya Rabbi. Bu namaz tam değil ya Rabbi. Peygamberin namazına benzemedi ya Rabbi. Bu namazın eksik bir kusurludur ya Rabbi. İşte iskeletim senin huzurunda, aklım fikrim başka yerde dışarıda kıldığım şu namaz sana layık bir namaz değildir ya Rabbi. Sen bu eksiğini tam kabul et ya Rabbi. Kusurunu görme ya Rabbi deme adına biz namazın sonunda estağfurullah diyoruz. İşte bu istiğfarın manası mudur. Allah bizden namaz istedi değil mi? Peki nasıl bir namaz istedi Allah? Peygamberin kıldığı gibi bir namaz istedi. Peki bizim namazlarımız acaba peygamberin namazına benziyor mu? Biz neler neler düşünmeyiz ki namazda, neler neler planlamayız ki namazda. Yani eğer peygamberin kıldığı namaz %100'lük bir namazsa, bizim namazımızda %10'luk bir namazsa, %50'lik bir namazsa, geriye kalan kusurumuzu tam kabul et ya Rabbi deme adına biz namazın sonunda astagfirullah diyoruz diyeceğiz yani arkadaşlar diyelim ki yolda bir kadın gördük kadının bakılmaması gereken yerine bir defa baktık bu caizdir diyenler var bir defa bakış caizdir diyenler var ancak bir kazan sebebi bir gaflet sebebi kadın düşmüştür bir yere açılmıştır bakılmaması gereken yerine eğer bir defa baktıysa bu caizdir diyenler var fakat ikinci, üçüncü defa baktıysa işte bu haramdır. Ancak bu İslam toplumunda geçerlidir. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın. Bir İslam toplumu yoksa, kadınlar çılır çıplak dışarıya çıkıyorsa, açık saçık dışarıya çıkıyorsa ve bir Müslüman da bu hayattan memnun ise, kadınların bu şekilde gezmesinden razı ise, o toplumu değiştirme adına, o toplumu düzenleme, düzeltme adına, ıslah etme adına bir derdi, bir kamu, bir çilesi yoksa bir Müslümanın, o vaziyetten razıysa bir Müslüman, onun ilk bakışı da haramdır. O Müslüman için birinci bakış da haramdır. Neden? Çünkü o adam ilk bakışını zaten evde yaptı. İlk bakışını evde yaptı. Sokaktaki ilk bakışı ikinci bakış oldu, üçüncü bakış oldu, dördüncü, beşinci bakış oldu. İlk bakışını bu adam evde yaptı. Niye? Çünkü o toplumun değişmesine razı olmayan ya da o toplumu değiştirme adına bir kişinin bir gayretin içine girmeyen bir Müslüman, kadınların o şekilde dışarıya çıkmasını isteyen bir Müslüman, vicdanen rahatsızlık duymayan bir Müslüman, zaten birinci bakış, Caddedeki bakışı onun birinci bakış değil ikinci bakıştır. Arkadaşlar, hadisten öğreniyoruz ki, tuvaletten çıkınca rufran ek diyeceğiz. Bunun manası şudur. Yani estağfirullah diyeceğiz. Ya Rabbi bu düzeni ben kurarım zannederdim. Hayatımı ben düzenlerim zannederdim. İçimdekini dışarıya ben atarım zannederdim. Ama anladım ki bu düzeni kuran sensin ya Rabbi. Benim hayatımı düzenleyen sensin ya Rabbi. Bu içimdekini dışarıya atma imkanını bana veren sensin ya Rabbi. Eğer bana bu imkanı vermeseydin ben ne yapardım, ne ederdim Allah'ım Deni adına biz ne diyeceğiz? Tuvaletten çıkınca estağfirullah diyeceğiz. Yine Rabbiniz zorur ki haçtan sonra istiğfar edeceğiz. Bakınız ayet cerime şöyle. min <gülüyor> Haç bittikten sonra diyor Rabbimiz, insanların dağıldığı yollardan siz de dağılın ve Rabbimize istiğfar edin. Burada iki husus var. Birinci husus şu. Haç bittikten sonra insanların dağıldığı normal yollardan siz de dağılın. Yani arkadaşlar haçta özel mü İttikaz etmek caiz değildir. Özel yollar ittikaz etmek caiz değildir. Türkler siz şuradan, Hükliler siz şuradan, Mısırlılar, Sudanlılar siz şuradan diye özel yollar ayırmak haçta caiz değildir. Bir zamanlar Kureyş kendileri için özel yollar ittikaz edindiler. Neden? Çünkü asildi Kureyş, sövgüydü, üstündü, azizdi, anelade insanların içinde yürüyemezdi. Gururlarına, kibirlerine yediremezdiler bunu da, kendilerine özel yollar ayırmıştı Kureyş. Bugün de Arafat'ta, insanların irfana ulaşmaları gereken yerde, ya da kimliklerini bulmaya gittikleri yerde, ya da kimliklerini kaydetme adına, ummana kavuşma adına, ümmet olma şuuru içinde bir anlayışa uçma adına gittikleri Arafat'ta, bugün dokuz tane yol var. Halbuki, Allah diyor ki, فِمَ اَفِيلُّ min اَفَادَ Hac bittikten sonra insanların dağıldığı yerden siz de dağılın ve Bir de Allah'a istiğfar edin. Ya biz hac yaptık. Günah işledik ki istiğfar edelim. Demin dedik ya istiğfar günahtan sonra gelmez. Günahtan sonra gelen tövbedir. İstiğfar ibadetten sonra gelir. Bunun manası şudur. Ya Rabbi ben bir cihat yaptım. Benim hacım peygamberin hacına benzemedi. Ben biliyorum ki bu hac sana layık bir hac değildir. Benim hacım Hz. İbrahim'in hacına benzemedi. Ya Rabbi sen eksiğini tam kabul et, kusurunu görme Allah'ın deme adına biz haçtan sonra estağfurullah diyeceğiz. Yine arkadaşlar bir fetihle karşı kaşaya geldiğimizde, bir zaferle kucaklaştığımızda bir mağlubiyet değil de bir galibiyetle karşı karşıya geldiğimizde biz yine estağfurullah diyeceğiz. Bakın ayet-i kerime şöyle, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتِحْ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَ Peygamberim Allah'ın yardımı Musleh ve Fetih geldiği zaman ve insanların grup grup fevç fevç Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve O'na istifada bulun. Arkadaşlar bunun manası şudur. Farz edin ki bir yere gittiniz. Orada İslam'ı bir çalışma başlattınız. Çevrenize hadis anlatmaya başladınız, ayet anlatmaya başladınız, tefsir yapmaya başladınız. İslam sundunuz. Allah'ın dinini gündemde tutma adına Bir çalışma başlattınız Sizin çalışmalarınız sonucu insanlarda değişmeler oldu İnsanlar namaza başladı İnsanlar tepeden tırnağı örtünmeye başladı İçkiyi terk ettiler Evlerindeki televizyonu attılar Habis çalışmaya başladılar Kur'an çalışmaya başladılar Yani insanlarda İslam'ın bir kısım değişmeler oldu İşte bunu gördüğünüz anda Estağfurullah diyeceksiniz Estağfurullah diyeceksiniz Bunun manası şudur Ya Rabbi bunlar benden değil benim çalışmalarım sonucu olmadı ya Rabbi. Sen lütfettin ya Rabbi deme adına Estağfurullah diyeceğiz. Ya da ya Rabbi daha çok çalışmalıydım Sen bundan daha fazlasına layıktın. Daha çok insana İslam'ı ulaştırmalıydın. Daha çok çırpınmalı, gayret etmeliydim deme adına Estağfurullah diyeceğiz. Arkadaşlar istifar kişinin kusurunu bilmesinin, eksiğini anlamasının ifadesidir. Yani Estağfurullah deyen bir kişi... Kusurunu bilmiştir, hatasını anlamıştır, eksiğini tespit etmiştir. Farz edin ki, <gülüyor> bir namaz kıldınız. Mesela, öğle namazının sünnetini kıldıktan sonra selam verdiniz. Estağfurullah el-Avviyyum, estağfurullah dediniz. Ya Rabbi bu namaz olmadı. Ben biliyorum ki bu namaz peygamberin namazına benzemedi. Yüzde yüzlük bir namaz olmadı, tam bir namaz olmadı. Eksik bir namaz oldu, kusurlu bir namaz oldu. Sen benim kusurumu görme ya Rabbi Kabahatimi görme Bu kusurumu tam kabul et ya Rabbi Deme adına estağfurullah dediniz Değil mi? Hatanızı anladınız Kusurunuzu anladınız estağfurullah dediniz Sünneti kıldınız böyle dediniz Ve ondan sonra farzı Biraz daha düzgün kılmalı değil miyiz ya? Az önce söz verdik ya biz Değil mi? Sünneti kıldıktan sonra Estağfurullah dedik bu olmadı dedik Sonra farza kalktık kılmaya E farzı biraz daha düzgün Kılmalı değil miyiz? Mesela sabah namazını kıldınız, Estağfurullah dediniz. Öğlen namazını biraz daha düzgün kılmalı değil miyiz? Eğer öğlen namazından sonra Estağfurullah dediysek, ikinci biraz daha düzgün kılmalı değil miyiz? Ya da eğer birincide Fatiha'yı biraz gaflet içinde manasını anlamadan okumuşsak, ikincide biraz daha dikkatlice okumalı değil miyiz? Ya da birincide eğer secdeyi biraz gafil yapmışsak, ikincide biraz daha secdeye dikkat etmek zorunda değil miyiz? Söz verdi ki Azerbay, Estağfirullahal-Azim dedik ya, bu anda arkadaşlar, estağfirullah kişinin kusurunu anlamasının, kabahatini anlamasının ifadesidir. Bakın, bir yerde bir yanlışlık yaptık, bir hata ettik ve dedik ki estağfurullah estağfurullah diyerek onu Allah'a götürdükten sonra, bildirdikten sonra, bu olmadı Allah'ım. Bu kusurlu oldu, bu eksik oldu, bu sana layık olmadı Allah'ım dedikten sonra arkadaşlar aynı hatayla bir daha gelmemeliyiz değil mi? Aynı hatayla bir daha gelmemeliyiz. Şöyle bir misal vereyim bakın. Farz edin ki şurası bir atölye. Biz atölyede çalışıyoruz. Başımızda bir usta var. Elimize 50 tane parça vermiş usta. Diyor ki bu parçaları monte edin, bir saat imal edin ve bana getirin diyor biz bu 50 parçayı monte ediyoruz sonra saati imal ediyoruz imal ettiğimiz saati ustaya arz ediyoruz bak bu usta ben bu saati imal ettim usta bakıyor diyor ki şu yel kovanı yanlış monte etmişim buna biraz dikkat ediyor biz de diyoruz ki peki usta estağfurullah bir daha yapmayacağım hatamı anladım ustam eksiğimi anladım İnşallah bundan böyle bu yer kovandaki hatayı gidereceğim bunu düzgün monte edeceğim dedik İkinci girişimizde aynı hatayla gidersek, üçüncü girişimizde aynı hatayla gidersek, dördüncü, beşinci, onuncu girişimizde aynı hatayla gidersek, artık affedilmez değil mi? Tamam, Usta gibi yapamayız, mükemmel yapamayız, tam yapamayız, eksik yaparız, kusurluyuz, unutkanız. Ama hiç olmazsa ikinci girişimizde ayrı bir hatayla gidelim, üçüncü girişimizde ayrı bir yerden bir hatayla gidelim, dördüncü, beşinci, onuncu girişimizde ayrı yerlerden hatayla gidersek aynı yerden hatayla gitmezse usta bizi affeder. Ama hep aynı yerden hatayla gidersek o zaman karşımıza şu hadis çıkacaktır. La sagireten ma'an ısrar ve la kebireten ma'an Allah Resulü buyurur ki ısrarda küçük yoktur ıstırfarda da büyük günah yoktur dikkat edin ısrarda küçük günah yoktur yani küçük zannedersiniz bir günah ama sürekli o günahı işlerseniz o günahta ısrar ederseniz artık o günah küçük olmaktan çıkmıştır. Israrlarda da büyük günah yoktur der Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hı. Arkadaşlar bir de bilmeliyiz hatayı. Ne hatadır ne hata değildir bunu bilmek zorundayız. Bakın burada şöyle canlı bir misal vereyim size. Şöyle dedim ki arabanızla bir yere gidiyorsunuz bir trafik hatası yaptınız. Trafik memuru sizi durdurdu size bir ceza kestim. Siz dediniz ki memur bey söz veriyorum sana bir daha bundan böyle bu hatayı yapmayacağım dediniz. Fakat hangi hatayı yaptığınızın farkında değilseniz, hangi trafik kuralını çiğnediğinizi bilmiyorsanız trafik memuru güler size dedim. Bilmiyorsunuz ki ya. Hangi hatayı yaptığını bilmiyorsa adam hangi trafik kuralını çiğnediğini bilmiyorsa adam az sonra aynı hatayı yine işleyecek demektir. İşte biz de estağfirullah diyoruz ya ne için diyoruz bunu? Hangi hatayı yaptık da diyoruz bunu? Bunu bilmek zorundayız. Acaba hangi kuralı çiğnedik? Bakaradakilere mi test düştük? Ali İmdan'dakilere mi test düştük? Nisa'dakilere mi test düştük? Yoksa Enam'dakilere, yoksa Araf'takilere mi test düştük? Bunu bilmek zorundayız. Öyleyse biz Bakara'yı bilmek zorundayız. Öyleyse biz Ali İmdan'ı tanımak zorundayız. Öyleyse biz Nisa'yı bilmek zorundayız. Öyleyse biz Enam'ı tanımak zorundayız tanımak zorundayız ki hangilerine test düştüğümüzü bileceğiz ve sonra da estağfurullah diyeceğiz. Eğer bilmiyorsa günde yüz bin defa estağfurullah desek bile gülerler bize. Arkadaşlar eğer bir adam sen elle su içmenin günah olduğunu bilmiyorsa o adam bu işi yaparken hiç huzursuzluk duymaz. Hiç rahatsızlık duymaz. Neden? Çünkü bilmiyor. Ama o adama sol elle su içmenin günah olduğu anlatılırsa adam bunu anladığı andan itibaren sol eliyle su içerken rahatsızlık duymaya başlayacaktır değil mi? Öyleyse biz İslam'ı tanıyacağız ki neyin hatalı, neyin hatasız olduğunu bileceğiz ki sonunda estağfurullah diyeceğiz. <gülüyor> Arkadaşlar bu mukaddemeden sonra bakın Allah'ın Resulü, Peygamberimiz bize nasıl bir istiğfar tarif ediyor bize nasıl bir özür dileme usulü tarif ediyor Hani bir memur düşünün ki, amiri tarafından iki ay sonra işten atılacak. Bu memur, amirinin gözüne girebilmek için, amirinin gazabından kurtulabilmek için, işten atılmamak için, maaşının kesilmemesi için o amir karşısında nasıl özilir dökülür? Bir düşünün. Bir hasta düşünün ki, bedenini kurtaracak bir doktor karşısında nasıl kırılır dökülür? Ya da hakim karşısında olan bir adam düşünün. Savcı kapısında olan bir adam düşünün. Nasıl ezilir, büzülür, kırılır, dökülür değil mi? İşte İslam bizden de böyle bir özür dileme istemiyor. Allah bizden böyle bir özür dileme istemiyor. Yani biz de Allah karşısında kendimizi yerden yere vuralım, saçımızı başımızı yolalım, gözümüzü çıkaralım, dişimizi sökelim, ağlayalım, sızlayalım, kendimizi parça parça edelim. Bizden böyle bir usul istemiyor Allah. Esasen İslam insana şahsiyet kazandırıyor. Bakın peygamberimiz nasıl bir özür dileme tarif ediyor bize. Allahümme. İlk kelime böyle. Benim Allah'ım. Allah'ım. Benim Allah'ım. Ne güzel bir ifade değil mi? Bir kere ben bizzat kendim Allah'a dua etme imkanına sahibim. Buradan bunu anlıyoruz. Bir daha söyleyin bu cümleyi ben kendim bizzat Allah'a tek başıma kendi kendime dua etme imkanına sahibim yani birilerinin gölgesinde birilerinin tavassutunda birilerinin gölgesi altında dua ederek şahsiyetimin silinmesine gerek yok aman yetiş hocam aman yetiş üstadım aman şeyhım yetiş kurtar beni yok Allahümme Allah'ım benim Allah'ım çünkü Allah bunların hepsinden bana daha çok yakındır değil mi? Allah bunların hepsinden bana yakındır. Allah bana, benden çok daha fazla yakındır. İşte biz buradan bunu anlıyoruz. Bakın, bir adam düşünün ki, Amerikan Cumhurbaşkanı'na çok yakın. Öyle farz edeyim. Amerikan Cumhurbaşkanı'na çok yakın. Her an onunla beraber, her an telsizle, telefonla Amerikan Cumhurbaşkanı'na isteklerini ulaştırma imkanına sahip, o istediği zaman da anında Amerikan Cumhurbaşkanı onun isteklerini ispat ediyor. Onun imdadına yetişi veriyor. Böyle bir adam düşünün. Şimdi böyle bir adam Amerika'nın peki burnunda bulunan kölesi burnunda bulunan Suudi Arabistan'a gitse kimden çekinecek ki bu adam? Kimden korkacak ki bu adam? Anında yetiş diyor Amerika Cumhurbaşkanı onun imdadına yetişiyorsa böyle bir adam Suudi Arabistan'a gitse Mısır'a gitse kimden korkacak ki bu adam? Düşünün ki Allah bize Amerika Cumhurbaşkanı'ndan daha çok yakındır. Allahümme dediğimiz anda telsizsiz ve telefonsuz. Anında Allah bizim imdadımıza yetişiyorsa, Allah bize ondan daha çok yakınsa, o zaman dünyanın neresine giderse gitsin bir Müslüman, kimden çekinecek ki? Kimden korkacak ki bir Müslüman? İşte ilk kelimeden bunları anlıyoruz. Allahümme ente Rabbi. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Allah'ım sen yaptıklarımı bana yaptıran sen yapmadıklarımı bana yaptırmayansın. Ya da benim günlük hayat programımı çizen sensin ya Rabbi. Benim adına kulluk maddesi alan sensin ya Rabbi. Danışmadan iş yapamayacağım varlık sensin ya Rabbi. Arkadaşlar Rab herhangi bir varlığı hareket ettiren güç demektir. Bakın şu anda ben size bir şeyler anlatıyorum. Ağzım hareket ediyor, beynim hareket ediyor. Bir şeyler anlatıyorum. Beni şu anda hareket ettiren sebep neyse, saik neyse, güç neyse benim Rabbim odur. Şu dedim ki evde hanımla kavga ettim. Git başımda dırdır edip durma dedi. Git bir yerlerde bir şeyler anlat dedi. Ben o kızgınlıkla geldim. Size bir şey anlatıyorsam benim Rabbim hanımdır. Allah korusun. Ya da birileriyle bahse tutuştum. Birileri dedi ki işte orada talebeler var. Gidip onlara eğer şu hadisi anlatırsan, ben sana 1 milyon vereceğim dedi, ben o 1 milyonu elde etme adına gelmiş burada size bir şeyler anlatıyorsam benim Rabbim odur. Ya da, içinizden birilerinin gözüne girme adına buraya gelmişsem bir şeyler anlatıyorsam benim Rabbim odur. Ya da ikimizden birilerinden korktuğum için onun azabından emin olma adına buraya gelmiş bir şeyler anlatıyorsam Rabbim odur. Eğer Allah adına buraya gelmişsem, şu kardeşlerimin kalbine İslam adına bir şeyler zerk edeyim diye gelmişsem, bu kardeşlerimin kalbinde Allah'a kulluk adına bir kıvılcım meydana getireyim adına gelmişsem, benim Rabbim odur. Siz de ne için gelmişseniz buraya Rabbiniz odur. Sizi hareket ettiren güç neyse, şuraya getiren sebep neyse, şu anda dinlemenizi sağlayan sebep neyse, Rabbiniz odur. Bakın Allah Resulü diyor ki, Allahümme ente Rabbi Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin Beni hareket ettiren sensin Yani yaptıklarımı bana yaptıran Yapmadıklarımı bana yaptırmayan sensin ya Rabbi Ne yapıyor kişi? Namaz kılıyor Bana namaz kıldıran sensin ya Rabbi Oruç tutuyorum bana orucu tutturan sensin ya Rabbi İlim öğreniyorum bana ilim öğrettiren sensin ya Rabbi. Birilerime İslam anlatıyorum, hadis anlatıyorum, ayet anlatıyorum. Bu işi bana yaptıran sensin ya Rabbi. Ya da içki içmiyorum, içirtmeyen sensin ya Rabbi. Zina etmiyorum, ettirmeyen sensin ya Rabbi. Kıybet etmiyorum, ettirmeyen sensin ya Rabbi. Değil ki Allahümme ente Rabbi. Ya Rabbi yaptığını yaptıran, yapmadığımı yaptırmayan sensin ya Rabbi. Öyle diyoruz bakın burada. Öyleyse arkadaşlar bir düşünün. Son bir ay içinde neler yaptınız, neler konuştunuz bir düşünün. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Son bir hafta içinde neler konuştunuz, neler yaptınız bir düşünün. Ya da çok uzağa gitmeye gerek yok. Şu 24 saat içinde, şu son gün içinde neler konuştunuz, neler yaptınız bir düşünün. Peki kim emretti bunları da yaptınız? Ne adına yaptınız? Babanız emretti diye mi? Toplum emretti diye mi? Nefsiniz istedi diye mi? Çevre istedi diye mi? Yoksa Allah istedi diye mi yaptınız? Eğer arkadaşlar Allah'ın bizden istemediği şeyleri yapmışsa o zaman yoksa bunları bize yaptıran başka bir Rabbimiz mi var? Başka bir Efendimiz mi var? İyi düşünmek zorundayız. Ben şöyle derim her zaman. Şu 24 saat içinde, şu geçirdiğimiz 24 saat içinde neler konuştuysanız Onların her birerinin üstüne bir hadisin etiketini vurun. Ya da bir ayetin etiketini vurun. Eğer bir hadise uyuyorsa şu tarafa koyun. Uymuyorsa bu tarafa. Kaç tane ameliniz var, sözünüz var ayetin ve hadisin etiketini taşıyan? Kaç tane ameliniz var ayetin ve hadisin etiketini taşımayan? E ayete, hadise uygun değilse niye konuştuk bunları ya? Niye yaptık bu işleri ya? Yoksa Allah korusun o yaptıklarımızı bize yaptıran başka Rablerimiz mi var? O yapmadıklarımızı bize yaptırmayan başka Rablerimiz mi var? Evet Allah Resulü buyurdu ki Ta Rabbi sen benim Rabbimsin. Peki kimdir bu Rabbimiz? Kimdir bu Efendi? Başka Rablerden ayırabilmek için Başka Efendilerden ayırabilmek için Allah'ın Resulü hadisin bu bölümünde bakın şöyle buyurdu. La ilahe illa ente haletteni. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin çünkü beni yaratan sensin. Birileri benim rızkıma sebep olabilir. Birileri beni doğurmuş olabilir. Birileri babam, anam, ağam, patronum, amirim, müdürüm olabilir. Ama bunların hiçbirisi beni yaratmadı ki beni yaratan sensin ya Rabbi her ne kadar çevrede, piyasada beni kendilerine kulluğa çağıran yüzlerce sahte ilah varsa da yüzlerce sahte Rabb varsa da ben bunların hiçbirisini kulluğa layık görmüyorum ya Rabbi. Ben ancak kendimi sana kulluğa layık görüyorum, seni Rabb'lığa layık görüyorum. La ilahe illa ente. Senden başkasına ibadet yapmam ya Rabbi. Senden başkasına itaat etmem ya Rabbi. Zira Beni yaratan, bende olan, her şeyi yaratan sensin. Peki arkadaşlar, insanda ne var? İnsanda insanın sahip olduğu üç şey var. Bunlardan birincisi beden. Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, اَلَمْ يَجِدْكَ yetimen فَاَوَا Peygamberim seni yetim olarak bulduk da seni biz büyütmedik mi? Sana el, ayak, göz, kulak vermedik mi? Demek ki arkadaşlar insanın sahip olduğu birinci şey onun bedenidir. O dedeni o insana veren Allah'tır. İnsanın sahip olduğu ikinci şey de ilimdir, bilgidir, imandır, düşüncedir ve hidayettir. Bilelim ki bunu da bize veren Allah'tır. İkinci ayet kermesinde Rabbimiz onu şöyle anlatır. وَا رَجَدَكَ وَا لَمْ فَهَدَى Peygamberim seni bilgisiz bulduk da, dalalette bulduk da seni hidayete ulaştırmadık mı? Sana hidayet vermedik mi? Sana ilim, sana bilgi vermedik mi? Demek ki insanın sahip olduğu ikinci şey ilim, bilgi, iman, düşünce, hidayet. Bunu da insana veren Allah'tır. İnsanın sahip olduğu üçüncü şey maldır, elbisedir, eşyadır, ayakkabıdır, taraktır, saattır, gözlüktür, evdir, arabadır, arsadır, attır, fiyattır, murattır, marttır, dolardır, çevredir, kredidir, akrabadır, hemşeridir. Bütün bunları da insana veren yine Cenab-ı Bakın üçüncü ayet-i Rabbimiz o şöyle, şöyle anlatır. وَوَجَدَكَ ailen فَاَغْنًا Peygamberim seni malsız, mülksüz, fakir bulduk da seni zenginleştirmedik mi? Evet arkadaşlar bizi yaratan bizim diyebileceğimiz bizim diyebileceğimiz her şeyimizi bize lütfeden Cenab-ı Hak'tır. Mesela şu odadaki eşyaların tüm benim olsa bu evde benim olsa ve ben Selman'a desem ki Selman ben bu evi sana veriyorum git o evde otur desem emanetçisin desem günümde benden sana bir haberci gelirse benden gelen haberi aynen uygula desem Selman bu evde oturmaya başlasa o eşyaları kullanmaya başlasa sonra ben ona Mustafa'yı göndersem Mustafa git Selman'dan o benim evde oturuyor şu anda, benim eşyalarımı kullanıyor. Benim selamımı söyle, Selman'dan iki tane minder iste diye Mustafa'yı göndersem. Mustafa Selman'a gelip benim mesajımı ulaştırdığı zaman Selman'ın ne yapması lazım? Arkadaşlar, bir, eğer o mülkün bana ait olduğunu biliyorsa, ikincisi, Versede vermese de, istese de istemese de günün birinde onun elinden o mülkü zorla alacağıma inanıyorsa beni böyle güçlü biliyorsa üçüncüsü benim kendisine gönderdiğim haberciye itimat ediyorsa Selman'ın ne yapması lazım? kaç tane minder istersin demesi lazım bir değil istersen on tane minderi al götür demesi lazım değil mi? ama mülkün bana ait olduğuna inanmıyor da kendisine ait olduğunu zannediyorsa İkincisi, mülkün sahibi olarak benim, istese de istemese de, verse de vermese de, günün birinde zorla o mülkü onun elinden alabilecek güçte görmüyorsa beni, üçüncüsü benim kendisine gönderdiğim haberciye itimat olsa o zaman Selman minderi de vermeyecektir, bir kaşık yurdu da vermeyecektir. Şimdi yaptığı gibi yapacaktır Selman değil mi? Arkadaşlar Allah bize ev vermiş, eşya vermiş, kullanım demiş şimdilik günün birinde benden size bir haberci gelirse bir haber gelirse onu aynen uygulayın demiş sonra bir peygamber göndermiş elinde bir kitapla bir peygamber göndermiş bir haberci göndermiş o haberci bize dedi ki şu andaki evleriniz Allah'ındır mallarınız eşyalarınız Allah'ındır Allah'tan haber getirdin o malın mülkü eşyayı Allah'ın kullarına harcayın infak edin eğer biz o mülkün sahibi olarak Allah'ı görüyorsak vermediğimiz zamanda, verdiğimiz zamanda istesek de istemesek de günün birinde zorla o malı ve eşyaları bizim elimizden alabileceğine inanıyorsak Allah'ın, bir de gelen haberciye itimat ediyorsak o zaman ne yapacağız? Allah'ın mülkünü, Allah'ın kullarına infat edeceğiz. Arkadaşlar bilelim ki imanı, aklı bilgiyi, malı meyveyi bize veren Allah'tır. Biz bunları Allah yolunda kullandığınız zaman bunlar çoğalacaktır, artacaktır. Mesela malı Allah yolunda infak ettiğiniz zaman Allah malı çoğaltacaktır. Aklı Allah yolunda kullandığınız zaman Allah'ın size verdiği bilgiyi Allah'ın kullarına ulaştırma adına Allah'ın dilini gündemde tutma adına bir gayretin içine girdiğiniz zaman Allah ilminizi çoğaltacak, bilmediklerinizi Allah bildirecektir. Farz edin ki kapınızın ağzına bir adam gelmiş Sanskritçe bir şeyler söylüyor dilini anlamıyorsunuz anlamadığınız bir dille Sanskritçe bir şeyler söylüyor üstüne başına baktığınız zaman aç ve bilaj bir vaziyette onu görünce herhalde dilini anlamasanız da onun ne istediğini anlarsınız değil mi? niye muhtaç olduğunu anlarsınız bir şeyler istiyor ya dilini anlamasanız da o adamın yiyecek bir şeyler istediğini aç olduğunu anlarsınız ey müslümanlar İnanın yüzde doksan dokuz çoğumuzun evindeki çocuklarımız bizden bir şeyler istiyorlar. Dillerini anlamasak da bizden bir şey istiyorlar. Bizden ayet istiyorlar. Bizden hadis istiyorlar. Bizden kendilerine Kur'an'ı anlatmamızı istiyorlar. Bizden kendilerine Bakara'yı intikal etmemizi istiyorlar. Bizden kendilerine Allah'ı tanıtmamızı istiyorlar. Dillerini anlamasak da ve hatta onlar şu anda ne istediklerini dahi bilmeseler İstediklerini anlatma gücüne sahip olmasalar da vaziyetlerine baktığımız zaman çevremizde binlerce Müslüman bizden ayet istiyor, bizden hadis istiyor. Fakat üzülerek ifade edeyim ki adam dükkanı evin içine taşıyor. Yani akşama kadar dükkana köle olduğu yetmiyormuş gibi, dünya satıldığı yetmiyormuş gibi bir de akşam dükkanı evin içine taşıyor işte filanı şöyle kandırdım, filanın cebindeki matları cebime şöyle indirdim, şöyle balavereyle kazandım, şunu aldım, şunu sattım diye, akşam çocuklarına dükkanı taşıyor. Allah'tan korkmak lazım. Kendimizin köleliği yetmiyormuş gibi, dükkana tezgaha satıldığımız yetmiyormuş gibi, akşam biz de çocuklarımıza dükkanı taşıyarak bu günahın içine girmeyelim. Diyebilirsiniz, ya biz ne biliyoruz ki anlatalım, bizim bilgimiz ne ki anlatalım. Arkadaşlar şu anda sizin bildiğiniz kadar da olsa o kadarcık İslam'a muhtaç milyonlarca insan var şu Türkiye'de. Ne biliyoruz demeyin. Faz dedim ki bir yere misafirliğe gittiniz. Çay ikram ettiler size ya da birisi sizin yanınıza geldi siz ona çay ikram ettiniz. Allah'ımızın aşkına o çayın yanında bir de hadis ikram edin. Allah'ımızın aşkına diyorum. Çay ikram ettiniz o çayın yanında bir de ayeti şöyle sıkıştırıverin. Mesela oturdunuz, konuşuyorsunuz. İşte havadan sudan konuşuyorsunuz. Bu el yağmurla az gitti, işte soğuk oldu gibi konuşuyorsunuz. Bu konuşmanın arasına mesela şöyle bir ayet ekleyelim: "Kul ara ey tum im asbah ma ukum gauran senen yetin kundima im ma'im." Allah ki, ey kullarım, ey Müslümanlar, Allah suyunuzu alırsa gökten bir damla su indirmese yerdeki bütün kaynaklarınızı kurutuverse ne yaparsınız peygamberimiz gelen bu ayet kelimeyi müşriklere okuyunca müşriklerden kafirlerden birisi demiş ki ne yani alırım kazmayı vururum yere çıkarırım suyu demiş ve sabaha kadar Allah o kafirin gözünün suyunu alıvermiş de gebermiş gitmiş İşte biz de böyle bir ayeti sıkıştıracağız bir hadisi sıkıştıracağız Allah'ın zilini gündemde tutma adına böyle bir gayretin içine gireceğiz. Bakınız Allah'ın Resulü hadislerinin bu bölümünde şöyle buyurdu. Ve eme abduke ya Rabbi beni sen yaratınca bu varlığım, bu bilgim, bu malım, bu mülküm, bu elim, bu ayarım senden olunca başkasına ne nimet ya Rabbi? Ben senin kolunum, senin kölenim ya Rabbi. Ben senin kapında kölenim ya Rabbi sen iste ben istediğini aynen senin istediğin biçimde icra edeceğim ya Rabbi ben senin kölenim ya Rabbi arkadaşlar mesela ben Mustafa'nın kölesiyim desem Mustafa'ya köleliği etsem, sonra Mustafa da bana dese ki madem ki benim kölemsin sana emrediyorum al şu bir bardak suyu iç dese ben de alsam bu suyu Mustafa'nın yüzüne alsam, bu kölelik midir? Bu kulluk mudur? Değil. Neden? Çünkü ben nefsime göre yaptım da ondan, keyfime göre yaptım da ondan. Ben bu hareketimle Mustafa'nın kölesi değil, nefsimin kölesi oldum, keyfimin kölesi oldum. Halbuki efendinin ve kölenin olabilmesi için, efendi ile köle arasındaki kulluğun olabilmesi için birisinin emretmesi lazım, diğerinin onun emrini ifa etmesi lazım değil mi? Ki o zaman kölelik olsun, efendilik olsun. Biz diyoruz ki Ya Rabbi ben senin kölenim İste istediklerini aynen yapacağım E evet. Allah istemiş bizden isteyeceklerini Bakara'da istemiş Ali İmdan da istemiş Nisa da istemiş Eğer biz Bakara'yı tanımakla meşgul değilsek Eğer biz Ali İmdan'ı tanımakla meşgul değilsek O zaman bu sözümüzde yalancıl demektir Allah korusun değil mi? Ya Rabbi ben senin kölenim demek istediklerini bildir Allah'ın Yapacağım demektir değil mi? Aynen icra edeceğim demektir ve abduk ben senin kulunum senin kölenim ya Rabbi ve en ala ahdike ve vaadike mastadatu bir de ya Rabbi gücüm yettiği kadar ben senin va'dim ve senin ahdin üzereyim hani aramızda bir anlaşma yapmıştık ya birden bir şeyler istemiştim ya ve biz onlar yaptığımız zaman bize bir şeyler vaat etmiştim ya işte ben o ahd üzereyim ya Rabbi hani seninle ezelde bir ahitleşmemiz olmuştu ya ben sizin Rabbiniz değil miyim demiştim de ben de demiştim ki evet ya Rabbi sen benim Rabbimsin demiştim ya benim günlük hayat programımı çizen sensin demiştim ya ben senin emirlerini tercih edeceğim Allah'ım demiştim ya ezelde böyle aramızda bir ahitleşme olmuştu ya işte ben o ahd üzereyim ya Rabbi ve ana ala ahdike ve va'dike ya Rabbi sen bana benim istediğim gibi yaşarsan, kulluk yaparsan ben de bunun karşılığında sana cenneti vereceğim demiştim ya, aramızda böyle bir anlaşma yapmıştık ya, işte ben bu ahd üzereyim ya Rabbi ben bu ahde, bu vade sadıkım ya Rabbi hani inanlı olsanız mutlaka üstünsünüz demiştim ya eğer siz benim dinime yardım ederseniz, benim dinime omuz verirseniz benim dinimi ikam ederseniz, benim dinimi gündemde tutma adına, benim dinimi müdafaa etme adına, eğer bir çalışmanın içine girerseniz ben de size yardım edeceğim diye bize vaat etmiştin ya, ya Rabbi. İşte ben şu anda dinine yardım ediyorum. Ben bu vaat ve ahd üzereyim ya Rabbi. Sen size üsle olarak gönderdiğim peygamberim gibi yaşarsanız, cennetimi ben size hazırladım demiştin ya, ya Rabbi. Şu anda ben peygamberini tanımakla meşgulüm. Hatta şu anda bile peygamberin bir hadisini kavrama adına çırpınıyorum. Ben bu ahd üzereyim ya Rabbi. Ben bu var üzereyim ya Rabbi. Senin helallerini helal, haramlarımı haram kabul edeceğim. Çocuklarımla münasebetimi, hanımımla münasebetimi, ticari hayatımı senin istediğin gibi ayarlayacağım. Ya Rabbi bütün bunlara söz vermiştim ya. İşte ben bu ahd üzereyim ya Rabbi Bu ahd üzere devam ediyorum ya Rabbi Ezelde aramızda ne kadar ahitleşme olmuşsa Vaatleşme olmuşsa Ben bu ahd üzereyim ya Rabbi İşte biz günde yüz defa Bu ahdi yenileme adına Bu istiğfarı yapacağız Birine bir şey anlatırken Birini ziyaret ederken Birini severken Birine küserken Bir yere para harcarken Yalnızken Beraberken Çocuklarımız da kaşı kaşıyayken, hanımlarımız da kaşı o anda Allah bizden ne istiyorsa onu icra etmeliyiz ki sonunda ve ene ala ahdike ve va'dike demeliyiz. Ya Rabbi ben şu anda ahdim ve va'dim üzereyim demeliyiz. Yoksa Ya Rabbi ben şu anda müşterilerimin cebimdeki cebime aktarmakla meşgulüm. Benden bunu istemiştin. Aman ha ne yap yap, dalavere yap, ölüm oyna, müşterinin cebindekini cebine aktar demiştin ya. Aramızda böyle bir ahitleşme yapmıştık ya, benden bunu istemiştin ya. Bak ya Rabbi ben şu anda ahdımı yerine getiriyorum, şu anda müşterinin cebindekini cebine aktarmanın çabası içindeyim. Diyebilirsiniz deyin bakalım. Kızınızı İslam dışı bir kıyafetle sokağa salarken ya Rabbi benden bunu istemiştim. Ben bununla mükelleftim. Aman kızınızı dışarıya çıplak çıkarın demiştim ya. Aramızda böyle bir anlaşma yapmıştık ya. İşte ben şu anda o ahdi icra ediyorum ya Rabbi. Ya Rabbi ben oğluma şarkı öğretmekle mükelleftim. Benden bunu istemiştim ya. Şu anda ben oğluma şarkı öğretiyorum. Ben bu ahdi yerine getiriyorum ya Rabbi. Ya Rabbi ben çoluk çocuğumla beraber Televizyon seyretmekle mükelleftin. Aman böyle yapın demiştin ya, beni bununla mükellef tutmuştun ya, işte ben şu anda çoluk çocuğumla televizyon seyrediyorum, sana olan ahdimi ve vaadimi yerine getiriyorum ya Rabbi. Faiz ye demiştin, Fransız gibi giyin demiştin, mal peşinde ol demiştin, dünyaya gömül demiştin, moda peşinde ol demiştin, şan ve şöhret peşinde ol demiştin, doktora peşinde ol demiştin, vallahi ben şu anda bunların peşindeyim ya Rabbi. Sen benden bunları istemiştin, ben de bunların peşindeyim ya Rabbi. Aman ilim öğrenme demiştin, aman Kur'an'ı tanıma demiştin, sünnete ihtiyacın yok demiştin. Vallahi ben şu anda Kur'an'a küstüm ya Rabbi, sünnete küstüm ya Rabbi, ilimle ilgili iltimatını kestim ya Rabbi. Sen benden bunu istemiştin, ben de şu anda bunu icra ediyorum. Diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Diyemeyiz, Diyemeyiz değil mi? Niye? Çünkü Allah bizden böyle bir şey istemedi ki ya. Öyleyse Allah'ın bizden istediği şey icra edelim. Sonunda diyelim ki ala ahdik اَحْدِكْ وَوَعَدِكْ Sonunda diyoruz ki مَسْتَدَاطُ Ya Rabbi ben senin ahdin üzerindeyim. Aramızdaki ahitleşmeye sadık yaşamaya çalışıyorum ama مَسْتَدَاطُ gücüm yettiği kadar. İşte bizden istenen kulluk budur. Bu kanala gerek yok. Gücümüz yettiği kadar. Arkadaşlar Allah bizden gücümüzün yettiği kadar bir kulluk istiyor. Doğumsuz değil Allah. Hani fazladın bir iş yerinde bir adamı bir adam çalıştırıyor bir işçi, işçi boşalınca başka bir iş gösteriyor. O bitince başka bir iş gösteriyor. Adama soluk alma fırsatı vermez ya. Allah böyle değil. Allah doğumsuz değil. Allah zalim değil. Yani bir ibadet bitti, ikinci ibadet, o bitti başka bir hedef, o bitti başka bir hedef, o bitti başka bir ibadet. Allah böyle doyumsuz değil. Allah bizden iki tür kulluk istiyor. Bir eylem şeklinde kulluk ibadet, bir de oturara kulluk. Bakın, namaz şeklinde bir ibadet istiyor Allah bizden, örüç şeklinde bir ibadet istiyor Allah bizden ama bir de oturara ibadet istiyor. Arkadaşlar bilin ki, Müslüman otururken eğer içki içmiyorsa o ibadet yapıyor demektir. Müslüman otururken zina etmiyorsa o ibadet halinde demektir. Değil mi? Müslümanın oturuşu dahi ibadettir. Eğer oturuşu esnasında bir Müslüman Allah'ın haramlarından birisini icra etmiyorsa, bütün haramlardan içtinap etmişse bilelim ki o Müslüman otururken de ibadet yapıyor demektir. Mastadatu <gülüyor> gücümüz ettiği kadar. Arkadaşlar emirlerde Müstalatü geçerli. Gücümüz yettiği kadar. Ama nehirlerde, haramlarda bu geçerli değil. Haramlarda kesinlik var. Bakın şöyle diyeyim. Allah diyor ki ilim öğrenin. Ne kadar? Gücümüz yettiği kadar değil mi? Allah diyor ki Kur'an'ı tanımaya çalışın. Ne kadar? Gücümüz kadar. Allah diyor ki namaz kılın. Farzın dışında. Ne kadar? Gücümüz kadar. Allah diyor ki infak edin. Ne kadar? Gücümüz yettiği kadar. Ama hiç içmeyin. Ne kadar? Hiç içmeyin. İşte orada gücünüz ettiği kadar geçerli de Hiç içmeyin. Zina etmeyin. Ne kadar? E, gücünüz ettiği kadar. Hayır. Hiç zina etmeyin. Mesela faiz yemeyin. Ne kadar? E, canım bir iki milyon yeri versek. Olmaz. Hiç yemeyeceksiniz. Bakın haramlarda kesinlik var. Emirlerde ise nasladatu. Gücümüz ettiği kadar. Zaten arkadaşlar Dua kişinin aczini bilmesinin, kusurunu anlamasının ifadesidir. Ondan sonra bakın Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Allahumma inni e'uzu bike min şerrima sanatum. Ya bir yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Çünkü Allah melcedir, Allah sığınaktır. Fümme ileyna turcağum inna lillah ve inna ileyhi raciğum. Allah'tan başka müminin sığınacağı başka bir mercesi yoktur. Arkadaşlar, yaptığımız şeylerin şerrinden Allah'a sığınacağız. Peki ne yapıyoruz biz? Namaz kıldık, oruç tuttuk, zekat verdik, hac ettik, ilim öğrendik, Kur'an'ı tanımaya çalıştık, hem bin maruf yaptık, birine hadis anlattık, birine ayet anlattık. Diyelim ki günah da işledik bu arada. Yaptığımız şeylerin şerrinden Allah'a sığınacağız. Ya günahların şerrinden Allah'a sığınmayı anladık ama e namazın şerrinde niye sığınacağız? Namazdan niye Allah'a sığınacağız? Oruçtan niye Allah'a sığınacağız? Ha, bunun manası şudur. Arkadaşlar çocuk süt emerken de ana kucağındadır, ağlarken de ana kucağındadır. Çocuk sevişliyken de ana kucağındadır, ağlarken korktuğu zaman da ana kucağındadır. Neden? Çünkü çocuğun dünyası da ana kucağı. Yani çocuk ana kucağına gitmesi için illa korkması gerekmez. İlla ağlaması gerekmez. Süt emerken de çocuk ana kucağındadır. İşte biz de ibadet yaparken de Rabbimizin kucağında olacak ona sığınacağız. Günah işlerken de Rabbimize sığınacağız. Başka bir kapımız yok ki. Başka sığınacak bir kapımız yok ki. Arkadaşlar ibadet yaparken Allah'a sığınacağız. Ya Rabbi bana güç ve imkan ver diyeceğiz. Ya da bir günahla karşı karşıya kaldığımızda aman ya Rabbi imkan verme fırsat verme şu günahı işletme Allah'ım diye sığınacak bir kapımız yoktur. Necip Fazıl der ki yorgan Allahsıza kadar sığınak der. Güzel bir söz. Yorgan Allahsıza kadar sığınak. Bu fıtratdır ya. Herkes sığınmak zorunda. Kafir de yorganın altına girmek zorunda. Kafir de tuvalete gitmek zorunda. Kafir de su içmek zorunda. En kafir de üstüne bir şeyler giymek zorunda. Bu fıtrattır. Girmesin ya kafir tuvalete. Gitmesin ya tuvalete. Girmesin ya yorganın altına. Yemesin ya kafir istifade etmesin ya güneşten, havadan, sudan. Ha. Arkadaşlar, yeryüzünde bütün insanlar Allah'a itaat etmektedir. Kafir de itaat etmekte, mümin de itaat etmekte. Ama birisi an itaat etmekte, birisi de kerhel itaat etmekte. Kafir istemeyerek itaat ettiği için o itaatının mükafatını göremeyecek ama Müslüman isteyerek itaat ettiği için o itaatın tümün mükafatını Allah katında bulacak ve görecek hadisin bu bölümünde bakın kainatın seyyidi Hz. Muhammed aleyhisselam şöyle buyurdu Ebu'u leke biniammetike aleyye Ebu'u bivembi Ya Rabbi üzerimdeki nimetlerinle huzuruna geldim bir de günahlarımla huzuruna geldim hem nimet var senin bana verdiğin nimetler var üzerimde hem de günahla beraber geldim ya Rabbi. Hiç olmazsa nimet verene karşı günahla gelmemeliydim ama ben kusuruyum, ben eksim ya Rabbi. Nimet verenin hem nimeti üzerinde hem de günahla huzuruna geldim ya Rabbi. Arkadaşlar Allah bize o kadar çok nimet vermiş ki bunlar saymakla bitmez ve tükenmez. Bir defasında Hazreti Ömer çok acıkmış, yerinde duramayacak kadar acıkmış. Peygamberimizin yanına gelmiş, yolda Ebu Bekir Efendimiz e rastlar, o da aç, peygamberimiz de aç, alır peygamberimiz iki dostunu bir sahabenin evine götürür. O sahabi biraz kuru hurma, bir iki bardakta su ikram eder, o hurmaları yedikten ve su içtikten sonra Allah'ın Resulü buyurur ki, Fınla le tus'elunne yevme izin anin na'im, yiyip içtiğiniz bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Hırtlağınızdan aşağıya inen bir lokmanın bir damla suyun bile hesabını vereceksiniz deyince Hazreti Ömer der ki bundan da mı sorulacağız ya Resulallah? İşte biraz kuru gurma yemişlerdi, bir iki bardak da su içmişlerdi. Bunlar, bundan da mı sorulacağız ey Allah'ım Resulü deyince Allah Resulü evet buyurdu. Bundan da sorulacaksınız. Arkadaşlar bir sahabenin şu diz kapağıyla göbeğinin arasını örten bir tek peştomalı varmış hayatta. Başka bir şey yok bir peşte ama o sahabi demiş ki ya Resulallah ben de mi sorulacağım bundan da mı sorulacağım deyince Allah Resulü evet soğuk su ve gölge buyurdu soğuk su ve gölge arkadaşlar düşünün ki gölge yok ağaç gölgesi yok eviniz gölge yapmıyor hayatınız ne hale gelir bir düşünün öyleyse gölge de bir nimettir soğuk su da bir nimettir bunların hepsinden hesaba çekileceğiz tüm nimetlerden hesaba çekileceğiz askıdakilerden, durattakilerden kasadakilerden, kesedekilerden kafadakilerden konuşma nimetinden görme nimetinden, düşünme nimetinden iman nimetine varıncaya kadar hepsinden hesaba çekileceğiz ben bazen düşünürüm arkadaşlar mesela Allah'tan yarın şöyle bir ayet gelse, dese ki Allah bütün işinizi bırakmak kaydı şartıyla bir yıl hiçbir şeyle meşgul olmayıp bakarayı anlamaya çalışmazsanız bütün himmetinizi bakarayı anlamaya teksif etmezseniz yarın akıllarınızı alacağım yarın aklınızı alacağım deyverse Allah ne yaparız ya bugün demiyor diye suçlu Allah mı haşa yarın şöyle bir ayet gelse eğer Kur'an-ı Kerim'e bakmazsanız televizyona bakarsanız gözünüzü alacağım diye bir ayet gelse Allah'tan ne yaparız ya? Yani bugün böyle bir ayet gelmedi diye haşa suçlu onlar mı? Ya da Allah'tan şöyle bir ayet gelse, yanınızdaki arkadaşınıza, çevrenizdeki arkadaşınıza, ya da çocuklarınıza, ya da hanımlarınıza. Eğer Kur'an-ı Kerim'i anlatmazsanız, her gün birkaç ayet duyurmazsanız ağzınızı alacağım, konuşma imkanınızı alacağım diye Allah'tan böyle bir ayet gelse ne yaparız? Bugün böyle bir ayet gelmedi diye suçlu Allah mı haşa? Ama bilesiniz ki arkadaşlar yarın bu nimetlerin hepsinden hesaba çekileceğiz. Allah bizi bu nimetlerle imtihan ediyor. Kimisine vererek imtihan eder, kimisine vermeyerek imtihan eder. Allah'ın kendisine nimet verdiği kişi nimet vermediği kişiye karşı ölürme hakkına sahip değildir. Yani Allah'ın kendisine mal verdiği kişi, Allah'ın kendisine mal vermediği kişiye karşı övünme hakkına sahip değildir. Bu şuna benzer. Allah'ın kendisine el verdiği kişi, nasıl el vermediği kişiye karşı, çolak bir insana karşı övünme hakkına sahip değilse, arkadaşlar Allah'ın el verip el vermemesiyle mal verip mal vermemesi farklı değildir. Öbünü veren de Allah'tır, öbürünü vermeyen de Allah'tır. Övünme hakkına sahip değildir. Allah Resulü buyurur ki, Allah bir kuluna bir nimet vermişse o nimetin eserini o kulun üzerinde görmekten hoşlanır diye bir hadis vardır. Dindınız. Zenginlerin can simidi gibi tutundukları bir hadis. Ağızlarında sakız gibi çiğnedikleri bir hadis. Bize şimdiye kadar bu hadisi şöyle anlattılar. Efendim 100 milyonluk bir adam 100 milyonluk elbise giymelidir. 1 milyarlık bir adam 1 milyarlık arabaya binmelidir bir milyarlık bir evde oturmalıdır. Öyle ya, zengin ya bu adam. Allah bir nimet verdi ya, bunun nimetini üzerinde insanlar görmeli ya. Hep böyle anladık bu hadisi. Halbuki arkadaşlar işte istenen şudur. Hani şükür nimet cinsinden istenir ya, Allah bir kuluna bir nimet verdiyse o nimetin cinsinden Allah bizden şükür istiyor ya, işte anlatılmak istenen budur. Mesela Allah bana ilim nimeti verdiyse ben bu nimeti üzerimde göstermeliyim. Çevreme anlatmalıyım. Kur'an'ı anlatmalıyım. Şünneti anlatmalıyım. İnsanlar bu nimeti benim üstümde görmeli. Eğer bir mecliste oturmuşsam, insanlar da oturmuşsa, ve insanlar saptan samandan bahsetmeye başlamışsa, lüzumsuz sözler konuşuyorlarsa, ben de orada boynumu bükmüş oturuyorsam, susuyorsam, onların bu günahına veriyorsam, işte ben bu nimeti üzerimde göstermedim demektir. İşte hadiste anlatılmak istenen de budur. Ya da düşünün ki bir Müslüman zengin, öbür Müslüman ondan para istemeye gelmiş, o da yok kardeşim diyor, paran yok ki vereyim diyorsa, o nimeti o kişi üzerinde göstermemiş demektir. Yoksa hadiste anlatılan, efendim yüz milyonluk insan yüz milyonluk elbise giyecek, bir milyon, milyarlık insan bir milyarlık elbise giyecek, bir milyarlık evde oturacak, hadiste anlatılan bu değildir. Eğer bu olsaydı o zaman üzerimizi aynalarla döşemek zorundaydık ayna düşecektik üzerimize. Nimetin eseri görünmeli ya. Ya da arkadaşlar dükkanımızda ne kadar altın, gümüş varsa, mücevher varsa hepsini boynumuza takmalı. Şöyle omuzumuza takmalıydık. Öylece caddede gezmeliydik. İnsanlar bizdeki nimetin eserini görecek ya. Ya da villamızı, köşkümüzü şöyle sırtımıza almalıydık. Öylece Kayseri'ye gitmeliydik. Niye? E çünkü Konya'da öyle değil mi? Konya'da benim bir villam olduğunu insanlar belki bilebilir ama Kayseri'deki Müslüman bilmez ki. Bana gösterme adına bak benim de böyle bir evim var. Ben böyle bir nimete sahibim deme adına evi şöyle sırtıma alacağım villayı Kayseri'ye öyle gireceğim. Ya da Mercedes'i arkama alacağım şöyle geçireceğim boynumdan Mercedes'le beraber gideceğim. Bize böyle anlattılar. Halbuki hadiste anlatılan her nimetin şükrü o nimet cinsindendir. Cenab-ı Hak Celle Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i, göz asından ayırmasın. Allah azımızı çok kabul etsin inşallah. Bundan sonraki derslerimizde inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Allahu Teala zefrey, Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'ı fehmetmeyi, hayatını aktarmayı cümlemize nasip ve mukadder eylesin.